Köylüyle Yılan Hikayesi Bir köylü şehirden köyüne dönüyordu. Yolda çalıların alev alev yandığını, alevlerin ortasında da bir yılanın çaresizlik içinde kıvrandığını gördü. Yılan ne kadar çabalasa da ateşin ortasından kurtulmayı başaramıyordu. Köylü sopasının ucuna taktığı azık torbasını ateşin ortasındaki yılana uzattı. Yılan kıvrılarak torbanın içine girdi. Adam da torbayı ateşin ortasından çıkardı. Yılan alevlerin ortasında yanmaktan kurtulmuştu. Yılan torbanın içinden çıkar çıkmaz adama ''Seni sokacağım.'' dedi. Adam şaşırdı. ''Ama nasıl olur? İyiliğin karşılığı kötülük olmamalı. Ben seni ateşin ortasından kurtardım.'' Yılan ''Evet ama yine de seni sokacağım.'' Adam yılana yalvardı. ''Ay ne olur yılan kardeş dur yapma! Yaptığım iyiliğin karşılığı bu olmamalı.'' Yılanı ikna edemeyeceğini anlayan köylü ''Gel bakalım.'' dedi. ''Karşılaştığımız birkaç kişiye soralım. Eğer seni haklı bulurlarsa o zaman beni sokabilirsin.'' Yılan köylünün bu teklifini kabul etti. Etraflarına baktılar. Bir inek gördüler. ''Bu ineğe soralım.'' dediler. İneğin yanına gittiler. Köylü başlarından geçenleri bir bir anlattı ine. Yolda yürüdüğünü, çalıların alev alev yandığını, yılanın alevlerin ortasındaki çaresizliğini ve yılanı alevlerin ortasından kurtarışını ve yılanın kendisini sokmak istemesini. İnek Evet, iyiliğin karşılığı kötülüktür dedi ve anlatmaya başladı. Ben güzel bir köyde yaşıyordum. Sahibimin ailesine her zaman bol süt ve güzel buzalar veriyordum. Fakat zaman geçip de yaşlanınca beni kasaba verip kestirmek istedi. E ee, ben de onun yanından kaçıp bu otlaklara geldim. Buralarda avare avare dolaşıyorum. Beni ya bir kurt kapar ya da kim bilir. E ''Benim iyiliklerimin karşılığı bu olmamalıydı. Bu yüzden iyiliğin karşılığı kötülüktür.'' dedi. Yılan adama ''Bak gördün mü ben haklıyım. Bu yüzden seni sokup öldüreceğim.'' Adam tekrar yalvardı yılanı. ''Dur dur daha bir kişiye sorduk. Başkalarına da soralım hele. Bakalım onlar ne diyecek?'' Eğer onlar da inek gibi konuşurlarsa o zaman beni sokabilirsin dedi Etraflarına baktılar bir söğüt ağacı gördüler Şu söğüt ağacına soralım dediler Söğüt ağacının yanına gittiler Köylü başından geçenleri olduğu gibi söğüt ağacına da anlattı Yolda nasıl yürüdüğünü, çalıların nasıl alev alev yandığını, yılanın alevlerin ortasındaki çaresizliğini ve yılanı alevlerin ortasından kurtarışını ve yılanın kendisini sokmak istemesini. Ve söyle bakalım Söğüt ağacı iyiliğin karşılığı kötülük müdür? Söğüt ağacı derin bir iç çekti ve evet iyiliğin karşılığı kötülüktür diye cevap verdi. Sonra anlatmaya başladı. İnsanlar işlerinde çalışıp yorgun argun evlerine giderken yazın o kavurucu sıcağında gölgemde dinlenirler. Fakat ne zaman sonbahar yüzünü gösterse bir balta kapıp dalımı bu dağımı verirler. Hatta bir ara Neredeyse kökümden keseceklerdi. Ay nasıl da korkmuştum. Ama son anda vazgeçirdi köylünün biri. Bu yüzden iyiliğin karşılığı kötülüktür. Yılan. Bak gördün mü? Diye atıldı hemen. Hiç kurtuluşun yok. Seni sokup öldüreceğim. İyiliğin karşılığı kötülüktür. Adam çaresiz son kez yalvardı. Dur dur yapma. Son olarak birisine daha soralım. Eğer o da inek ve söğüt gibi düşünüyorsa tamam. O zaman beni sokabilirsin. Tamam dedi yılan kendinden emin. Fakat bu son bu kez seni sokacağım. Etraflarına baktılar Yakınlarından geçen tilkiyi gördüler Şu tilkiye soralım dediler Tilkinin yanına gittiler Köylü başından geçenleri olduğu gibi tilkiye de anlattı Yolda nasıl yürüdüğünü Çalıların nasıl alev alev yandığını Yılanın alevlerin ortasındaki çaresizliğini Ve yılanı alevlerin ortasından kurtarışını Şimdi de yılanın kendisini sokmak istemesini Söyle bakalım Tilki kardeş, iyiliğin karşılığı kötülük müdür? Tilki hemen durumu anladı. Adamın zor durumda olduğunu görünce şöyle bir düşündü, çenesini kaşıdı ve şöyle dedi. <gülüyor> ha, bunu bilmeyen mi var? Elbette iyiliğin karşılığı kötülüktür. Bunu duyan yılan gururla doğruldu, köylüyü sokmak için hazırlandı. Ama dedi tilki köylüye. Şu başınızdan geçenleri bir daha anlatır mısın? Adam üzgün üzgün anlatmaya başladı. Bu yılan çalıların arasında bir ateşin ortasındaydı. Ben sopamın ucuna bağladığım azık torbamla onu ateşin ortasına uzattım. Yılan da torbanın içine girdi ve ben onu ateşin ortasından çıkardım. Tilki sinsice gülerek konuşmaya başladı. Ha ha ha. ''Katal insan hiç bu kadar büyük bir yılan bu küçük torbaya sığar mı? Böyle bir şey olur mu?'' ''Evet'' dedi yılan atılarak. ''Ben o torbaya sığarım.'' ''Ben'' dedi tilki yeniden yılana. ''Senin şu küçücük torbaya sığdığına gözümle görmeden hayatta inanmam.'' Yılan tilkinin sözleri karşısında göğsünü gerdi. İyice havaya girdi. Tilki devam etti. Tekrar torbaya girdi. Ben de bir göreyim. Bakalım bu kadar büyük bir yılan bu küçük torbaya nasıl girmiş? Köylü torbanın ağzını açtı. Yılan kıvrılarak torbanın içine girdi. Tilki hemen adama torbanın ağzını kapatmasını işaret etti. Adam hemen torbanın ağzını sıkıca bağladı. Tilki adama şöyle dedi. Ey insan! Düşmanın kafese girdi. Eğer çıkarsa seni sokup öldürecek. Onu yakalamışken işini bitir. Adam hemen yılanı taşları vura vura öldürdü. Böylece iyiliğe elverişli olmayan düşmana iyilik yapmamayı, acımamayı öğrendi.